Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Vakıa Sönet Tefsiri Bölüm 1 Besteğinizi billah Bismillahirrahmanirrahim İza vekaatil Vakıa Kıyametin farklı isimleri var El-Hakka El-Kariya gibi isimlere var çünkü kıyamet, kıyametin başlangıcı oluşumu e, safha safha olacağı için bunun için her safhasının da bölümünde bir isim var. Burada Allah tarafı buyuruyor bizlere İza وَقَعَةِ الْوَاقِيَةِ Vakıya kıyametin bir ismi sözlük anlamı da vuku'a gelici oluşacak olan o olay. İşte Mevlam buyuruyor, kıyamet vakti geldiği zaman, kıyamet olayı olduğu zaman. Kıyamet olayı bu alemin, bu düzenin artık bozulup, dağılıp yeni bir düzene geçme anlamına geliyor. Nasıl ki ölen bir insan da öldüğü zamanlar çürüyor, dağılıyor, e, aslına toprağa dönüşüyor. Sonra ikinci alemde yeniden diriltiği gibi şu düzen de bozulacak, yani kıyamet kapacak. İşte o kıyametin vukuunda, kıyametin olduğu zaman kimse bunu o zaman onu yalanlayamayacak. Yani kıyamet oluşumunu, olduğunu vakti gelince atı buraya kimse bunu ya kıyamet kopmaz diye böyle bir iddiada bulunamayacak. Bu Allah'ın emrini, peygamberin haberini yalanlayamayacak. Eski çağları insanları onlar da peygamberler haberberli kıyametin kopacağını. Onlar ayı güneşi ilah gibi gördükleri için yani bu düzen değişmez, bozulmaz kıyamet kopmaz diye onlar buna inanmıyorlardı. İnkarcı olanları kafir olanları. Bir şeyin vakti yaklaşınca artık belirgin olarak meydana çıkınca İnkar artık kabul etmiyor. İşte şu çağımızda, günümüzde, artık her insan e, kıyametten kapıcı artık kabulleniyor artık böyle. Vakti yaklaştığı için çünkü. Bugün bilim de bunu kabulleniyor ki e, güneşin enerjisi tükenecek enerji bu arada. Hafizatun Rafi'ah Burada ne olacak kıyamet olayında? Kabilatın zırafia bazlarını alçatacak bazında zırafia yüceltecek kıyamet olayında bu iki anlama geliyor bir madde olarak maddeler alt olacak yani üst altına gelecek toprakta dağlar karışacak gökteki cisimler karışacaklar Altı olacaklar, üstteki altı gibi karışacaklar. İkinci anlamı ki, asıl zaten anlam da budur. Bazı insanlar burada alçaltılacak, yani aşağılanacak olayında. Tabi inkancılar, kafirler, İslam'ı yaşamayanlar, İslam'a karşı olanlar, işte o zaman kıyamet olayında aşığılanacaklar. Korktan tabi titriyecekler. Ve onlara tabi aslında yazık olacak. Öyle oluyor böyle. Rafiatun yine o olayda kıyamet olayında insanların bazıları da yüceltilecek. Allah inananlar, imadenler ve imanın gereğini yapanlar isim yaşayanlar da, o gün onlara korku olmayacak onlara güvende olacaklar onlar da o zaman Allah katında yüceltecekler kıyametin tabi oluşumuyla Kuran-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var farklı surelerde Rabbim bize burada şunu buyuruyor Kıyametin başlangıcı ile olarak izaf rujetil arduraja. Kıyametinin başlangıcı surun üfürmesiyle başlayacak. Yani bu bir alametin başlangıcı bu olacak. Her meleğin ayrı bir görevi yeteneği vardır. Meleklerin biri ismi, ismi de İsafil Aleyhisselam'dır dört büyük melekten biridir. Arşanın altına durur, ağzında bir sur vardır, sur denir. Tabi nasıl olduğunu bilemeyiz. İşte İslam görevi de o sura üflemektir. Allah'ın emri bekler, Gözü ağaçta dikmiştir, ağzın sur emri bekliyor. O sura üflediği anda öyle bir ses çıkacak ki, öyle gürültü olacak ki, yanı dünya değil, yerler, gökler, her taraf alt üst olacak, karmaşık olacak o zamanlar. Ve burada Mevla bize örnek olarak dünyadan veriyor, yeryüzü de ile sarsılacak. Yani Buna defleme diyemeyiz de, çünkü bu sur dünyanın bazı bölümleri, bölgeleri değil de, dünyamızın da tamamı, tamamı sarsılacak, üst olacak, parçalanacak. Ve bu Setin Cibali Bessa, Mevlam buyuruyor, burada da dağların durumu bize bildiriliyor. Biliyorsunuz dağlar dünyada dengeyi sağlayan ağırlık birimleri dağlar. Çünkü yer kabuğundaki erimiş madenler ısınınca genişlemek isterler, yer kabuğunu sürekli bunlar zorlarlar, zorluyorlar. İşte dağlar nedir? Bunlar üzerine yapılan bir baskıdır. Ama olay başlayınca sürükülünce, Yeryüzü öyle bir sallanacak, yeryüzü, yer yüzünün her tarafı, yer kabuğu altı üstü her tarafı tabii gökteyle beraber öyle bir sallanacak ki öyle deprem olacak ki dağlar da yerinden kopup parçalanacaklar. Yani dağlarda yerinden, kökünden kopup dağlarda paramparça olacaklar dağlarda. Pekanet Heba'yı münbessâ. Ve bu dağlar ne olacak? Hebayi mümbes olacaklar. Heba ne anlamına geliyor? Tefsir-i Kebir'de Heba'yı neşil açıklıyor? Huvel heba'ı. Heba demek diyor buradaki havadır. Nasıl hava ama? El-muhdeletü bi-ezayin erdiyetin. Yerdeki yüzlerinde karıştığı havaya demek ki dağlar yerinden kopunca parçalanınca bunlar birbirine çarparak o koca dağlar, kayalar, taşlar toz gibi olacaklar. Yerdeki tozlar da o fırtınale birlikte o sarsılığıyla beraber havaya karışacaklar. İşte kocaman dağlar ancak toz zercikleri gibi havada görünecekler. Demek ki kıyamet olayı öyle bir büyük bir deprem olayı değil. Deprem genelde dünyanın bir yöresinde, bölgesinde olabiliyor. Ancak binalar yıkılıyor. Yerler çatlıyor. İşte deniz, sıra, şuba oluyor. Bu kadar oluyor. Ama kıyamet olayında o muazzam köşk binaların dışında dağlar bir yerinden kopup parampar olacaklar, toz gibi olacaklar, toz gibi olacaklar, mümbessa, havaya karışacaklar, Mümbez sende münteşi anlamına geliyor, münteşi anlamına geliyor, yani dağılacaklar kardeşim. her taraf toz, toprak, duman gibi olacak, o anda dünya alt üstü tamamen karışacak, Tabi o korkunç olayı, boyutlarını anlamakta şu anda güçlük çekerdi muhtemelen. Yani gerçekten deprem demek hiç kalıyor bunun yanında. Çünkü depremde ne oluyor? Ancak binalar yıkılıyor. Tabi betona binalardan tozlar yükseliyor, havaya karışıyor. E bunlar kıyametin kim buyuruyor artık? katelyonlarda kim bilir kaçta kaşı bu büyük depremler bile işte kıyamet olayı bu anlama geliyor tüm ezvacen selase o zaman orada 3 bölük olacaksınız Allah buyuruyor böylece yani insanlar o zaman o alemde kıyamet aleminde üç bölük olacaklar Şimdi iki defa sur üfürülecek. Birinci surda dediğimiz kıyamet kopacak böyle. Muazzam bir sesle beraber. Biliyorsunuz aşırı bir sesle evlerin camları bile kırılır. Hatta insana yakın bir yerde aşırı çok bir ses olursa insanların ötleri patlar, kalpleri buna dayanamaz, insanın kulakları da patlar buna camlar kırılır, evler sarsılır, sesten bölecek. Tabii bu sesle birlikte atomlar da, atomlar da başka madde dönüş atomlar da. İşte olayında sur üfürünce öyle bir ses olacak ki bütün evreni kapsayan boyutta yani akıl hayal ötesinde bir ses olacak. Bununla birlikte atomlar parçalanacaklar. Atomlar arasında çekim gücü tabi gidecek. Gökteki çekim gücü oradan gidecek. Bütün evren karmakarşık olacak. Toz duman olacak. Sonra bir zaman sonra tabi tekrar Rabbim yazacak İsa Aleyhisselam'ı ikinci sur üplenince insanlar yeniden dirilip kabirlerinden kalkıp dışarıya fırlayacaklar. Yani bizler yani. O zaman da bütün insanlık ne olacak orada? Üç sınıf olacak. Kimler bu üç sınıf? Feshab-ı Meymeneh. Birincisi eshab Meymeneh meymene yümün kökünden gelir ki yani bereket, bolluk e, hayırlar anlamına geliyor. Ünveren burada soruyor ma eshabül meymene eshabül meymene nedir? Buradaki ma istifam anlamına göre burada soru oluyor. Eshabül meymene nedir? Müfessire göre buradaki ma istifam değil, teaccüp işindir. Teaccüp işindir. Yani esabı meymene öyle kişiler ki bunlar mübarek kişiler bunlar hayli kişiler bunun anlamına geliyor bunlar. Aslında meymene sağ tarafa meymene denir sağ tarafa meşemede sol tarafa deniyor. O da burada biraz daha gelecek meşemede. Şimdi Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanunların gereği. Her insanın sağ tarafı daha hayırlı olur. Her insanın da. Sağ ayak ve sağ kol daha güçlü olur. Daha kuvvetli olur. İnsanlar genelde sağ eline verirler. Sağ eline alırlar. Sağ ayağını dışarı adım atmaya başlarlar. Ve mahşerde de amel defterleri bunlara sağ eline verilecek bunların da. E günümüzde bile hem de bütün dünyayı kapsayan günümüzde bile protokollerde bir kişi mesela bir müdür, reis, başkan kimse oturur zamanlar ondan sonra yani ikinci, iki numaralı kişi onun sağına oturulur diğerden son oturur. Bakınız Allah'ın koyumu, bu fırsat kanunu fırsat kanunu insanlar bunun farkında olmadan bile bunu uyguluyorlar günümüzde bile. Hem bütün dünya protokolünde bu var. Bir toplantıda oranın başkanı kimse başkan oturur. Onun sağına iki numara adam. Sonuna ondan sonra gelen kişi oturur. Diğerleri suyunu alırlar. Şey. Demek ki Allah katında bu sağ taraf daha değerlidir. Sağ taraf daha kuvvetlidir. Ve sağımızdaki melek de soldaki meleğin amirinin üstünedir. velan bir buyuruyor. Üç sonuna tam kimdir? Eshab-ül Sağ grubu olanlar. Ma Eshab-ül Buradaki ma Tehacüp anlamına göre onların ne mübarek gayri kişilerdir ki onların amel defteri mahşerde sağından verilecek ve bunlar Allah'ın izniyle ehli cennettir bunlarda. Ve ikinci sınıf beraberiyor buyuruyor meşemedi eshabın meş'emeti eshabın meş'eme meş'eme yani sol ehli anlamına geliyor. Meşeme de burada şum kökeninden gelir ki yani hayırsızlık, uğursuzluk ve berekesizlik gibi kötü anlamlara gelir. Böylece. Gerçekten eski insanlar bile sağ tarafından bir kuş uçarsa onu hayır saymışlar. Yani müşküteri bile, o cihatir müşküri bile sağ tarafından bir kuş uçarsa onu hayır saymışlar. Solda uçarsa onu şer saymışlar böylece ve mahşede bunların amel defteri de bunların sol eline verecek bunların da tab bunu Allah korusun ehli cennet bunlar verecek burada Mevlam yine buyuruyor mua eshabir meşeme onlardan ne uğursuz ne şumlu kötü insanlardır üçüncü sınıfa gelelim Demek ki 3 tarafın birincisi eshab Yemin sağ grubu olanlar. Bunlara amelde saline verilecek. Bunlar Allah katında kıymetli insanlardır, müminlerdir, müttekillerdir bunlar. Allah katında müttekillerdir bunlar. İkincisi eshab meşeme, sol grubu, sol ehli ki bunu Allah katında kötü insanlardır. Bunların Amelette'nin ellerine mahşerde sol tarafından verecek Üçüncü sınıf en üstü insanlar bunlar. Kim bunlar da? Vessabikune sabikun elabıyır. Sabikun e, sebkat eden, yarışta öne geçen, öne geç anlamaya geliyor. Tabii sözlük olarak anlamaya geliyor bu. Bunlar da kimler? Bunlar da ve sabikun imanda öne koşanlar peygamberler döneminde ilk iman edenler her türlü hayırda öne koşanlar öncülük yapanlar örnek olan insanlara ikinci sabikun da tabi bunların cenneti de ilk gelene bunlar olacaklar bunlar şimdi biliyorsunuz bazı araba arzu yapar da yolda bu arabayı Başka bir arabada çekebilir. E, çekilen araba mı Allah'ın daha değerli yoksa çekilen araba mı? Tabi nedir? Çekilen arabadaki oturan kişi e, arabanın sahibi burada bir mahcub durumdadır. Yani biraz bir mahzundur şeydir. Neden? Arabası gitmiyor e, çekiliyor. Yani bir kişi hastalmıştır, e, sakatlanmıştır kötü olmuşur da kendi yürüyemiyor da e, koltuğuna girip bunu yürütüyorlar. Buna benzer böyle. İslam'da bu şekilde bazı kişiler vardır ki e, namaz kılar ama biraz dıştan bir el uzanmasını bekler kendisine. Hadi ne olur işte camiye gidelim, bak, namazı kılalım, işte, okuması öğrenelim, şunu şunu yapalım, Ya hanımsa kızla şafaşı örtelim diye bir teşvik destek isterler yani kendi kendi başına bunları tek beceremezler. Bir de bunlara tabi teşvik edenler destekleyenler çalışanlar vardır. Tabi Allah katında ikisi bir değil bunların tabi mutlaka öncü olanlar. Her dönemde her çağda her ülkede her mahallede hatta her ailede. Kim öncü olursa, öncülük olursa Allah ederse bunu Allah katında bunlar kıymetli Allah katındadır. Ulû'l-ekyan <gülüyor> mukarrabun işte bunlar mukarrabindendir Allah Teala buyuruyor. Mukarrab sözlük olarak kurbiyetten geliyor. Yakın olan anlamına geliyor. Bunlar Allah'a yakın olan kullardır bunlar. Bu yakını tabii mekan olarak değil de manevi yakınlıktır. Şöyle ki bir insan dünyadayken sabık e, sabıkinden olsa, imanda öne geçse, imanı kamil, imana çalışıyor. İslam'ı yaşamada yaşatan öncülük olsa kişi, ilas samimi olarak sadece Allah için kişi bunu yaparsa, bu, tabii bu yapan kişiler de genelde ihlaslı samim olunca günahını da terk ederler, kendi günahını terk ederler. Bilin arasında günahından ar aranınca o kişi kendisini hemen anında fark eder. Hemen fark eder. Yani psikolojik olarak da böyle, gönül alemi olarak da husus olarak da hemen o kişi bunu fark eder. Şu anda ben dine arasında çok tabi vardır. Sonradan dönüş yapanlar, bunu dahi anlarlar bunlar. Bir kişi şey ki Allah korusun yoldan çıkmış, yani feni patlayan bir araba gibi artık büres hareketini kaybetmiş, araba yoldan çıkmış yaptı dünyadaki hayatımızda böyle insanlar var tabi. Yoldan çıkan kişi tabi ezanları kulağa duyulmaz. Abdest namaz bilmez. Şeytanın oyuncu olmuştur. nefsin tutsu olmuştur bu kişi. Artık kötülükte birbirini çeker kötülükler. Yani nefis doyumsuzdur. Birbiri tatmin almaz kötülüklerde. Bu kişi kötü yollara giderdi. Tabi abdeli yok, namaz yok, alkoldür, şudur, budur, uyuşucudur, artık başkalarına teşvik eder, satıcı olur, alıcı olur, şu olur, bu olur, fuhuşuvalar, şunlara bunları, iyice kişi artık yoldan çıkmıştır. Bu kişi o hayatta memnun mudur? Değil. Yani o kişiyle güzel bir konuşulabilirse, kişiye böyle bir iş, işe böyle açılabilirse, iş gönül girenebilirse, o kişi o anda bunalımdadır. Böyle. Hayatı dardır. tadır, Sıkıntıdadır. Gönlü dardır. Böylece. Bunalır kişi. Ne Abram bu defa? Ee, biraz da yapısı, öfkeli bir kişi ise... ...tabii çabuk kavga etme, tartışma, bağırma, çağırma, kavga etme... ...hatta vurma, kırma gibi... E, terörlere, terörse yam olur bunlar, terör odaklara yem olan bunlardır. Işte, yam olurlar bunlara da buramda olan kişiler. Kardeşi. Yam olurlar bunlara da e, bunlara Allah'ın izniyle bir el uzansa bunlara yardım yoksa bir kişi bunlara olsa bunlara bunlara güzel bir konuşulsa bunlara İslam anlatılsa daha bunlar İslam'ı dinlerlerken yaşamadan da, İslam'ı daha dinlerken, yani İslam'ın özünü, gerçeğini böyle tam yerinde dinleyebilseler bunlar, bunlara bir yardımı uzansa bunlara, bunlar İslam dinlerken daha, işlerinin böyle bir rahatladığını, gönlüneki sıkıntının gittiğini böyle, o anda bir huzur bulduğunu anlarlar bunu. hemen dönüş yapabilirlerse tabi ne ala ama olur ya hemen yapamaz bazıları da sonra ne olur bir tane alır buradan İslam'ı öğrendi bir manevi ruhsa bir haz zevk sohbet dinledi kişi hep bir değişir bundan sonra yine kötü olay gitse bile kişi artık orada daha çok sıkıntı çeker oradan Bu gönül bir şey Ya şey e Allah'ın izniyle tam dönüş yapabilirse tamamen dönüş yapabilirse, her şeyi bıraksa, tam ise, Allah Allah'a tam dönerse, ve bir de Allah dönüşten sonra da İslam'da öncülük yaparsa, olur mu böyle bir şey? Olur mu? Tırabilir? Nice böyle batatan çıkıp evli olanlar, örnekleri çok mu? Çok trep Çok trep işte bunlar bunu dahi anlarlar. Günah'ın arındığı anda, Allah'a döndüğü anda, Allah'a de yandığı anda, İslam için çalışan da bakarlar ki, kendisine bakar ki, sanki yeğenden annesinden doğmuş gibi, kenesan başka hayal hayat üflemiş gibi olurlar bunlar. Ve bir insan bu yolda daha ilerlerse, yavaş yavaş artık evliliğe, makamlarına yaklaşır kişiye ama yaklaşınca kul ile arasındaki perdere kalkar. Allah'a ilahe kurallahu perdere kalkar. Nedir perdeler? Perdere aslında kul aydır perdere. Gafet perdere bunlar. Yıkılınca kul ne yapar? Kul öyle hale gelir ki aradan perdere kalkışa sanki Allah huzuran sürekli Allah'a Allah Allah görüyormuş gibi o tadı almaya başlar Tabi aldı ruhsal, taz, zevk o anda her şey geçer böyle İşte bunlara mukarebin derler bunlara. Bunlar ne olacaklar ahiret aleminde? Fi cennatin naim cennetlerinde bunlar orada ebediyen artık mutlu olacaklar. Yani bunlara mahşerde hesap sualde bunlara sorulmayacak kimlere sabık olan mukarebine böylece. Tabi düşüş olmadan, bir adım atmadan. Öyle kişi var mesela, bir adım ileri atar, iki geri atar. İslam'da böyle bir tabiz verir, şu olur, bu olur. Yerinde sayma, hatta gerineme oldu mu, kişi kaybeder. Bunlar, mukarebinler, yani büyük evliyalar bunlar. Büyük evliyalardır bunlar. Bunlardaki ruhsal hal, manevi tat, ruhsal zevk bunlarda. Bunlara gönül mutluluğu, gönül huzuru bunlarda. Dünya, dünyadaki bunlar cehennetteki alemi yaşalar bunlar. Bunların namazı başka olur. Konuşmaları başka olur. Sohbetleri başka olur. Dillerinde Allah zikri devamlı olur. Bunlar her an cennetten kaşarlar bunlar. Fî cennâtin naîm bunlara mahşerde hesap suarı sorulmayacak. Peygamberimiz burada bir gün ümmetimden yetmiş bin kişi ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız, sorusuz, sualsiz yani mahşerde hiç gelmeden cennete girecekler. Sahabeden biri ya Resulallah Allah dua et Allah'a onları eylesin dedi. Allah bir onları da eylesin. Değilmemiz, evet sen onlardan eylesin dedi. En teminhum. Ben onlardan eylesin dedi. Bir daha kalktı. Bana dua ediyor Resulallah. Degam'ın sabahı bunun bilin olmadığını ona şöyle buyurdu. Üç yaşasını geçti. Oyuncu önce anlamına geliyor. Ümmet-i Muhammedten yetmiş bin kişi olacaklar. Yetmiş bin kişi. Bunlar hiç mahşere uğramadan, hiç solguları şekilmeden, günah sahabı dağıtılmadan bunlar, bunların doğrularına gidecekler. Yalnız bunların her birinin de şefaat hakkı var bakınız. Bunların her birinin de şefaat, bir şefaat başlarını kurtarma hakkı var. Böylece. Kaç kişiye? 70 bin kişiye her bir şefaata bulacaklar bunlar. Peki bunlar çok mu acaba bunlar? Allah Teala buyuruyor: Sülletü evvelin evvelki ümmetlerden buna daha çoktu bunlar. Ve kalilü minel ahirin bu ahir son ümmeti Muhammed'in ise bunların sayısı daha az dönemdir. az bunlar. Tabi bu şuna göre az böylece. Peygamber önceki ne kadar peygamber geri geçmişse hepsinin toplamına göre e, e, peygamberin sayısı kesin bilmiyor ama işte mesela ribatere göre 124 bin peygamber düşünün bak bunlar her biri tabi mukarebin bunlar her birisi de peygamberlerin birine yakın sahabeleri bunlara giriyorlar yine eski dönemlerde e, dünya tabi daha doğaldı dünya yaşam koşulları daha da kolaydı insanların sayısı olarak azdı dünyada. Eski insanlar ne yapmışlar? Bazıları yani kanat ve tutmuşlar. İbadet çekilmişler. Alınlarına cihadı çekilmişler kendileri. Tabi günlük koşullarında adı pek tabi yetişemiyor. Tabii günlük koşullarında böyle. Yani bizler gerçi dünyanın bunda bir suçu yok. Yani suçu bizde. Çünkü Eskilerin yaşadığı, yaşandığı biz kabullenemiyoruz. Evimizin yapısı, süsü. Mesela tuvaletlerimizin süsü. Fayansları şunları bunlar. Arayamızın süsü. Lüksü. Bırakın evimizin başka yanı. bırakalım böylece. Tabii Tabi biz başımız, her şeyimiz böylece Farklı olunca ne gerekiyor? Çok çalışmak gerekiyor. Ee, kazanmak da bu tabi zor. Ee, yalan da girebiliyor, tartışma girebiliyor. Kişi onda hırsa kaplıyor, ee, nefis-i etkisine girebiliyor. Allah korusun faize kişi girebiliyor. Yani gün koşulunda bundan zorlaşıyorlar. Ama sonuca baktığımız zaman kişi ecel başına koyunca bakacak ki kişi dünya hayatı bir rüya mı bir hayal diyecek iş aralar. Hele mahşerden baktığımız zamanlar dünya hayatı şöyle bir günün bir bölümü dünya hayatı. özetini biliyor hayalde. Öyle, biliyor. Dünyadaki evler yıkıldı. Bağlar parçalandı. Tarla parçalandı. Müktere gitti. Kıyamete kopu. Hepsi oldu. Ne kaldı? Kişi var, ne götürmüşse götürmüşse. Yani hayatta bunu kendimize bir örnek alırsak inşallah aldanmayız buradan muhtemelen cemaatim ve esnafım arkadaşlar Yani bir de her şey bir de sonuçtan bakalım. Yani bir de kabirden ve mahşerden bakalım dünya hayatı olaylarına bakalım. yani dünyadan bakarsak üst noktaya hemen çalışırız. Faya üstüne onu onları kırarız, başka yaparız. Yok, deseni beğenmedik, rengini beğenmedik, şunu şöyle yapalım. Evin boyasını, badanasını beğenmedik, şunu şöyle yapalım. Ya, Halı, kanepe eskimeden, solmadan, yırtılmadan yenisini alalım. Şunu mu yapalım, yapalım. Dünyadan bakınca insan dünya böyle sürükler böyle. Ama peki sonuç ne olacak ama ya? Biraz sonucu görelim ya. Nedir aklın görevi? Aklına göre sonucu görmek. Göz o anla ilgilenir. Göz bakar, eksi hatayı görür, renkleri beğenir, süs çiçekleri beğenir böylece. Yani El güç buna yardım ederler böylece. Aklın ne yapar? Dedi yaprağın sonuç ne olacak? Buna bakarak kalmalar. İşte bu mukarrebin olanlar, dünyaya aldanmayanlar, her şeyde de hayırlarda da öncü olanlar. İmanda, cihatta, mücahedede, İslam'a çalışmalarda, insanları kurtarmada, kurtarıcı olmada, Allah yolunu çekmediği insanları önce koşanlar buna. İbadet her şeyde. Bunların yeri فِي جَنَةٍ نَعِيمٍ yani nimeti bol bol olan cennetler. عَلَى سُرُلِمْ مَوْضُونَتِينَ Cennete bunların için bir sürür, sürür seririn çoğuluğu, serir de bir taht anlamına geliyor. Yani geniş bir divan diyebiliriz bu şekilde. Fakat bu divanlar da neden? Mevdunetin mevdune olan divanlar böyle ahşap tahta demir değil de mücevherden işlenmiş altından, yakuttan, zümrütten işlenmiş tahtan. Yani göz kamaştıran böyle mücevherleden işlemiş tahtlar. Üzerine de cennet ipi yapılmış yataklar üzerine böyle. Cennet yatağı üzerinde yatakların da rengi istibrak sündüs yani cennet yeşilmesi. Böyle gayri yataklar. Divanlarda o divanlara da mücevher işlenmiş. üzerine işleme değil böyle. Yani yapısı yapısı daha mücevherden müttaki aleyha müttekhabilin onlar zerre bunu ne yapacaklar müttekini aleyha yaslanacaklar. Bak. insan bazen oturur bazen yatar bazen kişi yaslanır. oturma şudur Hayata kişi dikilir de yorulur da oturur biraz böyle yani kişi az yorulmuşsa oturur dinlenir Yakma Kişi çok aşırı yorulmuş artık. Uykusu insanın gelmese bile kişi artık fazla aşırı yoruldu mu Kişi uzanır bir yatağa böylece. Şey. Nedir yaslanma? Yaslanma zevk için yaslanır. Zevk için böyle. Şey. Ne yorulma vardır, ne uykusu vardır, ne aşırı yorgunluğu vardır. Nedir yaslanma? Yaslanma şöyle insan bir zevk için şöyle bir yaslanır böyle. uyumazla, da, yorgunla değiller de Mütekabili kimse arkada kimse cennette hep yüze birbirine gelecekler. Böyle bir yaslanacaklar divanlarında. Tabi cennet orada kendi makamı köşkü olacak arada. köşler olacak orada. Mesakine Tayyib'e e. Kur'an-ı geliyor. Mesakin, meskenin çoğuluğu meskenleri köşlü olacak. Tayyib'e Tayyip ter temiz pırıl pırıl. Hiçinde bir tek toz leke yok. Doğal ama böyle şey. Cennette toz yok cennette. Yani zamanla tozlanmıyor. Lekelenmiyor, kirlenmiyor. Badana temizlik istemiyor böyle. Altını silme falan gerekmiyor böyle. Meskenlerde taraslarında işlerinde divanlar kurulmuş. Odaları da var. 70 kat köş olacak. E, tabi oran köşler de doğal Yani inciden, altından, mercandan, artık çeşitli madenlerden, cihat madenlerinden olacaklar on arada. Yani köşli böyle yapma değil, böyle. Doğal böylece. Odası, kapısı, hepsi olan bir doğal olacak böylece. E, nasıl olur doğal olur acaba böylece? Allah tarafı öyle yaratacak muhtemelenler. Yaratacaklar. Mesela bir üzüm değil mi? Üzüm bakıyor böylece. Üzüm yaratıcıları doğal. Yani Allah bunu böyle yaratıyor. Allah'ın koyduğu kanun böyle bunu yaratıyor böylece. Önce bir üzüm bağ kökü derler. Bağ. Ondan sonra üzerinde yapak arasında salkımlar. Salkım üzerinde de bizim taneleri birer torbacıkta Fabrikalar Yani üzüm bir elma gibi büyük olsa ne yaparsın ısırınca bütün evine akar insan berleşe. Kessen taban suyu akar gider gene şekilde. Allah'ın kudreti azameti yani tefekkür eden biraz berleşe. Üzüm yerken düşer mi Üzüm bir torbuluktan ambalajlanmış. Fakat ambalajda dua değiniyor ama berleşe. Yani ambalajı üzümün kabuğu üzüm daha faydalı böyle. Üzümün kabuğu maddeler var, değil mi? Neyse maddeler var. var. Çekilince maddeler var bundan böyle şey. Üzümün bir ambalajı kabuğu var. içi var. Çekirdeği var böylece. Tabi ne gibi portakal mesela. Mandalina da böyle Bir dış kabuğu var. Sonra içi gene bütün değil. Böyle dilim dilim dilim dilim böyle. Her dilimi ambalajlarım ayrı ayrı. Bir bir tutulmuş ama hemen ayrılıyor. Ayıla ver. Yumurta bunun gibi böyle ya, yumurtanın bir dış kabuğu var, içinde ince bir ambalajı var, bir zar gibi bir ambalajı var Orada beyazı var, onun içine tekrar ambalajı var, bizde sarısı var bence. E bunu yapana müvverim Rabbim ne yapıyor? Ne yapacak yani? Yapmış ya da e cennete köşk Yasır ya. Yaz böyle hazır doğal her şey hazır bence. Yusuf aleyhim vildanı İşte bu mukarrebi olanlar hiç bunlar mahşerde sorguya çekilmeden esrar kapıata görmeden, ışık hızı gibi geçip geçecek, onu geçecekler. Cennete gelecekler bunlar. Bunlara tabi bir de hizmet eden olacak bunlara, hizmete gören olacak bunlara. Yusuf <gülüyor> aleyhim etran doğuşacak hizmet için. Kimler? Vildan-ı Vildan çocuk. En azından bölüşüne ermeyen çocuklar. Doğuşacaklar bunları. muhalledin ama ebediyen sürekli çocuk olarak kalacak bunlarda. E, kimler bunlar? İşte bunlar müşriklerin çocukları muhteyenler Ana Müslüman değil. Ana gayrimüslim. Ana babası müşriktir, ateisttir, başka bir şeydir eğer bunların çocukları ergenliği çağına ermedenci ölürlerse tabi, tabi o döneme insan insanoğlu tabi Allah katına mükellef olmuyor sorumlu olmuyor yani günah olmuyor ama ibadet evrenisinde işte bunlar cennete bundan girecekler ne olacak da cennette ehli imana müslim orada hizmet edecekler onlara yani cennetteki hizmet de öyle aşağılık olmayacak muhtemelen efendim. Vildan-ı Muhalledin hep aynı yaşta kalacak, aynı çocuk şeklinde kalacak. Yani zamanla yaşlanmayacak. Böyle. Cennete tabii yaşlanık olmadığı için, hastalık olmadığı için bu çocuklar çok neşeli olacaklar. Huzurlu, zevkli olacak çocuklar böyle koşarak yani işlerini severek Ondan bir zevk alarak bunu yapacaklar bunlar. Böyle. Ondan zevk alarak yapacaklar bunlar da. Bunların nedir hizmetleri? Bir ekvabin ve barika ve kesimim me'in. da üç tane kap sayılan böyle. Ekvab, kübün, kübün cemiye. Ebarik, İbraninin çoğulu, bir de kes. Bu tekil geliyor burada arada. Kase da bardak anlamına geliyor. Mim Me'in ırmağından dolduracaklar bunları. Bunlar. Bir tabi cehennet-i benzemeyecek. Yani birinci şu olacak ki demek birinci olacak. Ondan sonra oradan birbir denilen başka bir kaba konacak, konacak. Ayrıca oradan da bir kadehlere, banklara konacak. Bunlara bu şihyolukları böyle doldurup gezecekler böylece. Yalnız bu çoklara bunlara dolup gezerken de bunların yükünü ama taşımayacaklar burada pekiye. Ki tepsik bunu çoklara izadiyor, tepsik evi de bunu e, izadiyor bunu. O kocaman küpler olsun, kaplar olsun bunlar, bunların ağırlığını taşımayacaklar bunlar pekiye. Kendilerine buna dolacaklar. E, Cennet abi yer çekimi olmayan cennette e, sıfır kiloda olacaklar. Yani çocuklar bunlar bir yönlendirecek çocuklar. Bir yönlendirme bunlar çocuklar sadece. Yani şöyle yönlendirecekler. Koşarak. Mimme'in Bu su değil de bir tür meşrubat olacak bu. bak bu. Tabii cehennete su da var. Akın ırmak da var. Cehennete var. Fakat bu bir tebi bir meşrubat ki insana zevk veren Mesela dünyada insanlar içtiği bazı meşrubat vardır. Bazısı sunu giderir. Bazısı insana bir feralık verir. Bazı gazlı içecekler verirler. Bir de insanların yaptığı bir alkolük yani şarap rakı gibi böyle şeyler vardır bunlar böylece Yani bir kendine bir geçme meşrubat falan bu şekilde. İşte cennette de böyle çeşitli meşrubat olacak cennette de. Bu içecekler İnsanlara muazzam zevk verecek insanlara, hal verecek insanlara ama başarısı yapmayacak. Yani anla, ve la yun zifu la yusad anha. Sıda baş ağrısı. Şimdi dünyada alkol alanlar alkolüme fazla kaçırdı mı ne olur? Hem akılları gider yani sarışık hale gelir. Artık beyindeki denge bozulur konuşabilme, yürümesini bozulur kişinin. Sonra da baş başlar. Cennetteki bu meşrubatta insana zevk verecek, ferahlık verecek kişiye, insana güzel bir hal verecek ama dünyadakiler gibi bir başarısı ya da aklına bir zarar vermek olmayacak. Vefaketimim mayete hayırun bir de orada meyveler, cennette meyveler. İmmayete hayyerun nasıl meyve canı isterse o şekilde. Bu irade onda. elinde olacak kişinin. O anda nasıl kalbinden geçiyor? gönden nasıl geçiyor? Nasıl bir meyve türü istiyor? Rengi, şekli, büyüklüğü nasıl olsun? Tadı nasıl olsun? Nasıl istiyorsa hemen ağacın dalı zaten altına oturuyor, oturuyoruz. Anda. Hemen o ağacın dalı uzunlar kendisine istediği meyve türü istediği hayalindeki şeklinde öne gelecek. Peki başka ne var cennette? Bir de et. et meyve, et. Ve lahm tayrin ve kuş ettirilir ocaklar cennet. Cennete öyle koyun, kuzu, deve, sığır, dana falan olmayacak orada. Cennetin ne olacak? Kuş eti olacak. Mimma yeştehun. Kişinin iştahı nasılsa öyle olacak. Şimdi burada tabi Kur'an-ı Kerim'den tabi özellikle burada. Burada önce meyve, sonra et buraya geliyor böylece. Demek ki dünyada da önce aç karan meyve biraz yense, sonra üzerine ekmek yense, daha iyi demek. O meyve hazm ve kolu olduğu için mideyi bir çalıştırır, bir yavaş bir şeye geçer böyle şey. Yani arabanın önce arabanın yerinde bir çalışmasına benziyor. Araba boşta. Röntü araba bir yavaş bir çalışır kendine. kendine. Ondan sonra birinize geçilir, yavaş kalkış yapılır. Ondan sonra fıtası yavaş yavaşça büyütülür. İşte önce de demek ki meyve yenirse Meyve ne yapıyor? Bir rolantiden böyle bir yavaşa geçme oluyor. Bir alıştırma oluyor mideye. Mideki salgılar, tüklezin salgıları, diğer pankırsan gelen salgılar. Bunlara bir alıştırma oluyor bunlara karşı. Sinir kolumların. Burada Mevlam buyuruyor, istediği meyve bir de iş daha olan bu ediyor bence. Acıkan kişi ne haber? göre bir şey ister böylece. Meyvede ise, onda anda meyvede de, kişi burada meyve türünü burada beğenir. Yalnız tabi cennette e, kuşu tutup yakalama, e, kesme, tüyünü yolma, pişirme, kıdatma yok ki İstanbul'a şey. Yapar. Nedir cennette? Her şey doğal, hazır burada böylece. Şimdi oturan kişi Oturmuş kişi tahtı üzerinde böyle, konuşuyorlar ama ediyorlar. Şöyle bakacak ki uçuyor kuşlar. Böyle. Tabii çok çeşitli kuşlar cennette var. Bakarken işten birini can isteyecek. Yani şu kuş önüne gelse de şimdi şöyle kızarmış böyle ızgarada duman tutarak onun şeydi. geldiği anda hemen önüne düşecek. Düşecek. Şöyle yorulmuş kızarmış Dumanın çıkı üzerinden öne gerek yok. Der, Oradaki kuşların tüyü olmayacak. Kemiği olmayacak der, Kemi olmayacak. Kim olmayacak. Kişi ne yapacak? O istediği kuş eti önüne gelecek. Kızartılmış olarak. Kişi onu yiyecek orada. Tam da. Ondan sonra kuş tekrar direlip uçama uçak. Der, yani cennette öyle mezbaha, kasap, masap hüma makineleri, şunlara eve getir bir sürü telaş yapmak. E kişi kendi evinde bir tavuk bile kesmeye kalksa, kişi kendi besleğe kalksa bile, önce tavuk yakalayacak tabi. Tavuk kaçar biraz, maçlar, koşar, yakalayacak biraz. Ondan sonra al bu efendim onu, kes bakalım. Ondan sonra sıcaksını haşla üzerine, tüylerini yol, işini temizle, onu parçala, pişir ondan sonra, bize de pişmesi de gerekiyor. Onu tabağı koy, ye, oturuyor onu. Ondan sonra tabağını yıka, uçağını, çatalını yıka, elini yıka, ağzını şarkala, şunları, bunları tık, tık aşağı bölecek. Ama cennette böyle olmayacak. Yani Kişin eli doğada orada kirlenmeyecek, kirlenmeyecek, kirlenmeyecek orada. El yıkamadır deri olmayacak cennette. Ruhurun <gülüyor> i'nin, bir de huriler. Yani gözünü siyah, tam siyah. Beyazı bembeyaz, İlce gözlü, Huri kızları da orada hizmette bulunacaklar. Kemsali lülül meknun, Mevla biliyor ki, korunmuş inci taneleri gibi olacak onlarda. Huri kızarı böyle. İnci taneleri ki inci taneleri korunmuştur. Korunmuştur. İnci taneleri. Sadef var dediğinizden çıkan Sadef. Onun içine inci taneli çıkarı benziyor. İşte bunlar sanki bir sadep içinde huri kızları da işin çıkar gibi hiç el değmemiş, göz görmemiş görmemiş böyle huri kızları inci taneleri gibi yapar, parlayan şu ışık şua saçan huri kızları ceza en bir makânı yamelon. Ceza en bir mükafat olarak, ödül olarak bunlara verilecek bir makaniği amellerin, yattokarı amellerin bir karşılığı olarak cennette bunlara değerler. Yani böyle köşkü, sarayı, ağaçları, kuşları, akarsuları e, hizmet edenleri kendisine huri kızları. Bir de bunun dışında cennetteki yaşam, yani sosyal yaşam burada geliyor burada. Laisimonefi cennette hiç kimse orada boş söz işitme duymayacak böyle. Yani cennette anlamsız, gereksiz, boş yani afalersizine gevezelik diyelim buna olmayacak böyle şey. Ömür işte yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Ya da mesela bir günle konuşuruz cennette. Tabii ki sohbetler var. Dünyada bir tanırlar, oradan bir tanıyacaklar görüşecekler orada. Yenerde hiç kimse kimse kimseye karşı, kimseye karşı boş, gereksiz söz konuşmayacak. Anlamlı, hikmetli, dininilen, dinleyecek kişinin tazev kaldığı lisede olacak bu cennette böyle. Velateşima tabii ki günah alan söz duymayacaklar yani bağırma, çağırma, kızma, tartışma arkadan çekiştirme inatlaşma cennete olmayacak muhtemelen efendim. yani cennet hayatında efendim işte karşıya çok bağırıp konuşuyor da beni rahatsız ediyor ya da kişi fazla konuşuyor çok konuşuyor da insanı sıkıyor olmayacak efendim ne kalp kırıcı, ne incitici ne beyni kulakları rahatsız edici. Herkesin sesin tonu aynı olacak böyle. İnsanların da, daha da sesi gibi olacak herkesin sesi de. Aynı sesi olacak, sesin tonu. Aynı tonda, kıvamda bir konuşma olacak insan arasında. Ama da her konuşan, her konuşan arada gayet doğru, dürüst, hikmetli konuşacak. Bir tek kirimi arada boş sıkıştırmayacak. İlla kıylen selâme selâme. Ancak o ne diyecek? orada. Birbirlerine bol bol da cennette selam verilecek. Melekler olsun. İnsanımız birbirine orada. Hep selamlaşma. Oca cennette. E, tabi cennette gece yok. Cennette hep aydınlık. E, dünyamızda gece olmazsa imkanı yok tabii ki. Çünkü dünyamız dönüyor. etrafında bir tarafı kararıyor. Görmüyor güneşlerimizde. Ama cennet o kadar büyük ki cennet ki mevlam biliyor, semavat vel erde bakınız, arduha cennetin arzı geniştiyim es semavat vel erde, büyükler yeri kadar, o kadar genişkenle. Yani güneşimiz şu güneş, cennetin yanında, cennetin büyüdüğü yanında, küçük bir evli büyük kadar kalmaz derler, daha küçük bile kalmaz böylece. Bunun için enerji ısı ışığı kendisinden. Her taraf aydınlardır. Aynı iklim. İklim değişmiyor. Orada ne var cehennete işte? Uyku yok. Hastalmak yok. Yaşlanmak yok. Yorulmak yok. Neye bir şey kimse kaldırmıyor ki? Yer çekim yok. Herkes sıfır kiloda cennette yeme içme var, cennette külü almak yok cennette, hücre değişmiyor cennette. Aynı hücre devam ediyor arada. Yenen işçiler dışarı çıkıyorlar, gaz şeklinde, renksiz dışarı çıkıyorlar. Cennette tuvalete yok, cennette tükürük yok, balgam yok, burun akıntısı yok, akıntısı yok cennette. Terleme yok cennette, terpis kokusu yok cennette. Muhtemelen. Tırnağı kesme yok cennette, tıraş olma yok cennette. Her şey doğal cennette işte hele bir insan şu dünya aldanmayıp da kişi mukarebin grubuna girebilirse ki onların peşten takılabilirsek inşaat hale artık ebediyen böyle sonsuz aleminde hep sürekli mutlu böyle. Gönüller mutlu var. böyle. Yani hava karamıyor. acı haber gelmiyor. Sıkıcı bir haber gelmiyor. Her şey olumlu Olumsuz tek olayı olmuyor artık. Yani Neden böyle denmeyeceksin? Her şey olumlu orada. Huzur aynı huzur. Gönül sürekli mutlu. Ferah gönül Bunlar mukarebin. Şimdi gelelim inşallah eshabı yemine. Bunlar cennet onların bir aşağısı tabi makam olarak. Ama bunun şey gider bize inşallah muhtemelen. Vez sabir yemini. Ma sabir yemin, meralam buru sabir yemin. Bu başta geçmişti. Bunlar ne mut insanlar, bunlarda, insanlar bunlar da, mübarek insanlar bunlar da. Fi sidri makhluud. Bunlar da cennet olacaklar. Anca badil muhasebe. Nedir badil muhasebe? Önce mahşeye gelip orada hesap verilecek Mizan kurulacak. Günah sevabı tartışacak. İşte bunlar ameliyatın sahiline alanlar bunlar. Ve bunlar nizamda yani tartıda sevabı ağır gelenler bunlar. Ağır gelenler bunlar. Bunlar elhamdülillah dünya tevbesi edenler öbür aleme buradan günah yükünü taşımayanlar. Burada tevbesi edenler kazanamacını kılanlar Orucu varsa onu tamamlayanlar. kulak herlan bunlar tabi her kadar kaçınanlar bunlar yani şey şu ne olur demeyenler bunlar yani bizim Allah'tan bizim aldığı nokta burası böylece canım iş günü ona kalsın diyor haşla ama günah günah muhtemelen. ya böyle. değil mi mesela öyle kişi var ki e, anşerle mesela saplanıyor böyle ona bakarak elleri ile batırırlarsa tabi onun yanında hiç kalıyor böylece. Mesela düşmanlar bir kişi tutmuşlar. eline bağlamışlar ağaca. E, Kim diyor bunu hanşere vuralım. Biri de acıyor. buna ile batırıp bırakalım bunu diye. Kişi onunla sevindir. İle batırıp bırakırsa böylece. Ama insan böyle bir zor durumda kalmadan kişi kendi ile batırır mı? Kendikinde ne? Bunun için Demek ki bir iğne batırmayı bile böyle zorunlu olmayınca kişi bunu yapamayacağına göre günahlara da küçük görmeyelim o tarafa. Çünkü zere zere mahçe gelecek bunlar da böyle. Ama elhamdülillah bunlar, eshab-ı yemin demek ki bunlar elhamdülillah mizanda sevabı ağır gelenler bunlar. Sıratı geçip cennete girenler. Fi <fî> sidrin i mahdud Sidir bir ağaç ismidir. Arabistan'da olan bir ağaçtır bu Sidracı derler buna bu dikenli olur bu ağaç burada Mevla'ma biliyor musun? Mahdudin. oradaki ağaçta diken olmayacak ama dikensiz olacaklar bu Sidracı'ya meyve verir Nebk deniyor orada meyvesine ee, şöyle koyu sarı kırmızıya kaçan böyle küçük kirli kirada benzeyen içi çekildiği olan bir meyvedir bu tatlı meyvedir, güzel meyvedir bu Tabi bu dünyadaki sidir ağacı bu. Cennete benzemiyor tabi. İşte bunlar cennette bu ağaçların gölge, otorajda gölgesinde. Ve talhim mendu talh, muz anlamına geliyor. Mendu talh üstüne birikmiş. Sırası edilmiş muzlar bence. Biliyorsunuz muzlar ağaç neden muz? Ağaç değil aslında. Bir kalın orta kökeni olur böyle. Kök gibi, gövde gibi olur böyle. Üzerine sıra sıra Muz olur a işte bunlar da sidir ağacının gölgesinde ve muz ağaçları arasında beli. Muz ağaçları e, tabi cehennemin hiçbir şey diye muhtemelen buna. Bunu böyle bilen bu şekilde cehennemdeki muzlar buraya benzemezler. Şimdi mesela buradaki muzların tabi bir olgunlama zamanı var, şu su bu su var, kabukları da var. Yenmiyor bunlar da ama cehennemde olmayacak. Ve <gülüyor> zillimemduut zil gölge olacak, cehennetin gölge olacaktı. Memnun uzatılmış gölgeler. Ki mevla bürüğü ve zilliha daimun. Cehennetin gölgesi de hep sürekli aynı olacak. Şimdi dünyada kişi yazın bir pikniğe bir yere gider, bakar kişi bir ağacın altında gölge yeri kişi seçer. Oraya işaret kişiler otur üzerine. Ama bir saat sonra yanlar güneş buna başlar. Gölgeye kayarak kayarak gölgeye gider. Cennetleri olmayacak. Demek ki cennette güneş falan böyle bir şey olmadığı halde ağaçların orada bir gölgesi. Yani bir dünyanın tabi benzemiyor. Demek böyle bir loş bir kapalı yer olacak orada Ama bu sürekli aynı kalacak da bu arada. Ve muayin meskü bir de akan sular. Meskü cenneti akan ırmaklar olacak. mezküpte dünyadaki gibi derden akmayan sular ama i̇şte Dünyada akar akarsu dünyada hepsi bir mecrası vardır. Dereler, dere takarı vardır. Oradan gelirler. Tabii kumsu olur, çakıl olur, çamur olur, şub olur, gelir i̇şte gelirler böylece. Cenneti ise sular üstten akacaklar böyle. Şarışalı böyle üstten gelecekler, dağılmayacaklar böyle. Dağılmayacaklar. Geriye yukarı çıkacak, aşağı inecekler. Vay müskübece. Tabii cennetin suları da böyle her birinin tadı başka, rengi başka, özelliği başka, her bakımdan farklı farklı cennet suları olacak orada. Ve fakir etin rutin ve çok çok meyveler cennet hesabı yemile bunlarda. Çok çeşitli farklı ama çok çok meyveler cennet. Türe türe yem meyveler. Böyle. Öyle meyveler ki özelliğe bakın o şu hiç arkası kesilmeden devam eden meyveler. Dünyada mesela insan örnek diyelim ki şeftali kişi çok seviyor. Dut ya da kişi seviyor. Ama ne oluyor? Az sürüyor ama zaman evvelce. Zaman geliyor, mevsimin bitiyor, yapmak dökülüyor, ağaç da kuruyor. Sonra bekle bakalım seni ömrün varsa vakti gelsin en kiraz olsun, dut olsun diye sadece. Cennete böyle meyve olmadığı için orada her çeşit meyveler her zaman hazır. Arkası kesilmek sizin. Portakal mı, portakal. Tabianın ismi dünyaya benziyor ama dünyanın hiç benzemeyen meyve, oradaki meyveler. Kabuk yok çekirdeği yok, posası yok, bir şey yok. İnsana külü aldırmayan, efendim şekere dokunmayan, öyle hiçbir zararı olmayan meyveler ve la memnu atin la maktuatin arkası kesilmeyen sürekli devam eden ve la memnu atin ve memnu yasak olan ol, meyveler. Yani işte filan cinindir, bunundur, şundan ya ye, bundan yeme. Ya da işte bu dokunur. Mesela günümüzdeki kişiler var ki e, kendisi üzümcüdür. Muazzam bağları vardır. Ama şeker hastaladır kendisi. diyabet. Şeker yükseldi kendisinin o kadar tırdılarak üzüm toplar bağlarından yüz ancak birkaç tane ekşisi alabilir, yemez kendisi Orada hiçbir yasaklama yok böylece. Yani serbesttir, gayet özgürdür kişi orada. Canı istediği zaman, istediği yerde kişi, istediği kadar yiyecek, ne bir yasaklama var, ne de bir engel var kendisine onu yemesine. Ve furuş merfua merfuğa, bir de ücretilmiş yataklar cennet yatakları merfua yüceltilmiş yüceltilmiş de manevi olarak yüceltilmiş buradaki anlamı şu anlama geliyor tabi boş yatakta boş yatakta tabi orada ölüme değil yani yatağında da tabi hanımı olacak kişiler yatağında da hanımı olacak yani cennette hiç kimse ekik olsun Hanım olsun, tek bekar kalmayacak orada böyle, cennette. Cennette tek kişi, tek kişi, erkek olsun, hanım olsun, orada yalnız bekar kalmayacak. Orada herkesin eşi olacak muhtemelen. Herkesin eşi olacak. Yani. Gerçekte, haki evlilikte, cennette olacak. Yani. Sürekli evlilik. Bakın Mevlam bir İnna enşinna hüne inşa ah! İnna biz adametimizde enşinna hüne onları inşa ettik, kadınları yarattık böyle. İnşaen yeni başlıyorduk onlara böyle. Bir gün bir yaşlı kadın Peygamberimize geldi, Ali Şamadetlerine. Kadın çünkü Allah'tan korkan bir kadınmış, tabii sahabiye kadın tabii çok üstün değerli bir kadın kendisi de, dedi ki, Ya Allah acaba ben de cehennete miyim? dedi. Kadın çok yaşlıymış kadına. Kadın çok yaşlıymış iki bir ihtimalle kadın. Ya Allah acaba ben de girer miyim? Cehennetin özelliğini tabi Kur'an'dan dinliyor, okuyor. Peygamberden dinliyor kendisi. kendine cehennete vermiş. Ama bir de kendine bakıyor. Yani kendini beğenmiyor. Kendi yapısına göre atar kendisini de. Ya Allah Acaba ben cennete girer miyim? Peygamber şöyle buyurdu. Cennette ihtiyarlar olmayacak. Bence. Kadın ağladı, üzüldü. girecek oldu. Peygamber, gel bakalım. Peygamber buna bir şey yaptı kendisine. İltifa etti kendisine. Dedi ki sen evet, de gireceksin. Peygamber buyurdu. E. yani gireceksin. Ama... Yaşlı olmayarak. Allah seni yine başına yaratacak. Genç olarak, bakir olarak, kız olarak resmi buyuruyor muhtemelenler. İkinci yaratılışta tabi adam doğma diye bir şey yok böylece. Allah sana koydu bunlar kurallara muhtemelenler. Yani dünyada bir neslin devamı nedir? Neye bağlı? Önce izlivarci evlenmeye bağlı, eşlenmeye bağlı. İnsan hayvan olsun, bitki olsun isterse. Önce bir izlivarcı eşlenmeye bağlı. Ondan sonra bir hamile kalma var böyle. Ya yumurta olsun, fark etmiyor tabii. Böyle aşama aşama geliniyor. E i̇nsana gelen insan, dünyaya gelen kişi bir küçücük bebekçik, gözleri kapalı, burnu akan kusan bebekçik var yavaş bir gölgeci. Ama o hamile olmayacak böylece. Rabbim manda insanı birinden yaratacak, 30 yaş görünümünde olacak herkes arada yaratacak. Belan onları yani dünyada o yaşlı ölenleri de, hasta ölenleri de, o çirkinleri de, zekinleri de onları Rabbi yeni baştan yaratacak böyle. Ki dünyada kamburdur, özürlüdür. Gözü görmiyordur bir gözü, kulağında özrü vardır, verinde özrü vardı, midesi rahatsız, aya bir aya topa olabilir dünyada, çok yaşlıdır, e, kara dur, kurudur, çirkindir dünyada belki de beğenmiyordur, ama Allah katında genetik bakamını ermişse, dünyada Allah'a hedeği yaşamışsa ise yaşamışsa yine baştan yaratıldı, yine baştan yaratıldı. 30 yaş görününde. Ama o kadar, o kadar güzel muhtemelen böyle. Hürri olan hiç kalıyor kızlar. Her tarafın nur böyle. Her şey güzel olacaklar. Hic'an'ın ebkâra Mehlem buyuruyor. Onlar da ebkâr kıldık. Ebkâr, bakire kıldık Mehlem buyuruyor. Her de bakire olacaklar. Urüben, etraben le-eshabi-li yemin. Urüben. Görü ben her kadın cennete kim eşiyse cennette eşler mi nasıl olacak tabi? merak edebilir bu konuyu da dünyadaki eşler yani eşler eğer dünyada uyumlu yaşıyorlarsa iki cennete girerlerse o da eşi olacaklar. O devam edecek orada. Yani dünyada uyumlu yaşayanlar, imanlı ölenler, iki cennete gelirlerse, orada abi olacaklar. Böylece. Eğer bir cennete girmezse ne olacak? Tabi değiliz, cehennemde. Öbür tarafta belki kalmayacak kalmayacak. Kimin kocası, kimin hanımı cehenneme gitmiş. Öbürü tek cennete girmiş. Tek kalmayacak orada. Şimdi cennette Hake ne yapacak orada eşlenecekler. Fakat cennette hanımların hepsi de aynı boyda, Aynı yapıda, aynı ahlakta hani güzelti olacak böyle. Olacak. Ve cennette her bir eş, erkek olsun, hanım olsun, eşinden ne beklentisi varsa onu bulacak. Orada tatmin olacak mutlaka. Yani kadın bakı melam yürüyor. Uru ben. Uru ben eşine aşık olacak böyle. Aşırı Sevgili'ye karşı. Bu sevgili de hep devam edecek ama. Yalnız dünyada etmez dünyada. Kişi aşırı sever. hatta hatta mesela kaşıyor bile artık. Önemiyor artık böylece. Aşırı seviyor efendim işte. Çılgıracağım onun için ben diyor. İle onu ona gideceğim diyor. İki asra bakmış. ki neye böyle gitti? Gözü yaşlı böylece. Tabi neden? Dünyadaki her şey geçecek. Geçişi var da Orada geçici olmayacak böyle. Hanım böyle eşini aşırı sevecek. İstihli olacak eşini. Yatmak için beraberce. Etrafından ve aynı yaşta olacak eşine beraber. Aynı boyda. Aynı yaşta olacaklar. Hanım kurasına karşı derece seviyor kurasını. onu doyamıyor. Erkek de hanımını öyle seviyor. Gayet mutluluk son derecede. E, tabi cennete hiç güç de yok ya. E işime gideceğim, şu olacak, bu olacak, işte kahvaltı azama gerekiyor, e, çünkü okula göndereceğim, o derecede cennete. Yattıkları zaman, hatta bazı müfeslere göre, eşler, yattıkları zaman, bazı mesela zamanlar, yattıkları zaman, bir aile gittikleri zamanlarda, dünyadaki ömürleri kadar Sevişecekler bakın ömürleri kadar demek yıllarca böylece tabi orada zamanı cennette iş yok güç yok zaman yok şu bu yok burada öyle sevişecekler orada ve tabi orada cinsel ilişki olacak cennette ama akıntı boşalmış olmayacak orada yani zevkleri devam edecek burada hesabî yemin işte bunu hesabî yemin için bunlarda evvelin lahrin zülletümin evveliğin, hesabimin evlene bir cemaat vardır ahir de bundan vardır yani ümmet-i Muhammed'inde bunlar çoktur hiçında çoktu bunlar bence, eshab-ı yemin demek ki eshab-ı yemin şöyle bu bize daha gerekli sevgili din kardeşlerim Allah biz bunları elestersin bizim razı olsun inşallah bence eshab-ı yemin yani dünyada altı adımını bilenler her şans sonu düşünenler, ölümü kabri, maaş unutmayanlar, haramın kışı demeyenler, haramdan sakranlar, Allah kulluk edenler, kulakına kaşanlar bunlar. Elhamdülillah muhacirlerde, mizan sebûb al gelince, onu gözüne gördüğü anda artık muta zirve ulaşmış, mutluluklarda, muta zirvede böyle. Kişi en büyük bayramı böyle, sebûb ağır bastı böyle. Kulun kurtulduğu Hedefekin cennet, ayrı bakan bu tarafa. Tamamlar. Sadece geçip, cennete böyle sonsuzluk aleminde böyle, milyar, milyar katılıyorum değil mi? Sayısız, rakamsız böyle sonsuzluk aleminde hep aynı işte kalacaklar. Böyle. Aynı sağlık, aynı huzur devam edecek böyle. Kimsenin başı ağrımayacak, gözü ağrımayacak, dişi ağrımayacak, aya armayacak, yorulmayacak muhteremli kimse böyle şey. Kimse ah şu işim yapamadım diyemeyecek. Hiç güç yok böyle. Cennete namazıyor cennette. Namaz cennete oruç diyor cennet muhterem böyle şey. Cennete devlet yok cennette. Polis jandarma yok cennette. Cennette kavga yok bakınız böyle. Hep tatlı sözler. Hep karışıyor cennette. İşte işte cennette var muhtemelen var yani inanmayanlar yani akıllarına şaşarım muhtemelen böylece. şu koca alem bu alemde neler var ki şu alemde nedir dünya gezegeni yani güneş sistemimizin bir kadi bir gezegeni maddesi vardır. dünya muhtemelen böyle. güneş sistemimizin bir küçük bir maddesi şu dünya gezegeni muhtemelen böyle. ki güneş Güneş sisteminin çapı oranına baktığın zamanlar dünyamız küçük bir ceviz kadar kalmaz. Güneş sisteminde böyle şey işte. ya galaksimiz var, Saman galaksimiz var. Galaksi yana baktığında mondo dünya bir atom kadar almakta. İşte bir galaksiler var. O var bir daha büyükleri, daha büyükleri, daha, daha üçka gaymenay bizlere var böyle şey. Işte. Ondan sonra Sidre aleminin başlıyor dışında onu cennet alemi başlıyor ondan sonra şu muazzam alem, alem evren muhteşemler cennette var hazır mı hazır mı muhteşem kardeş ya insan ya dünyanın sınıfında değil kardeşim yoksa ölüten sonra haşr edilimi olmasa ne olacak değil mi ya yetimin göz ne olacak reziden mağdurun kanı ne olacak devamlar o zulme uğrayan ne olacak onlara böyle onun hakları alınmayacak mı onlara böyle yaptığı yani kar mı kaçacak insanlara böylece ayırmadı bizi yoktan Rabbimiz bir tekrar yaratacak kabirden. Elhamdülillah muhtemelen İnşallah Teala orada, mahşerde maşerde Yemin grubuna orada karıştırık İnşallah Teala cennette ı Cennet'e Allah'ın cemaline İnşallah ebediyen huzur mutluk orada. Lillahi Teala Fatiha.